Ben aldatılmış bir kadınım. Çok üzülüyorum. Eşim iki yıl kadar başka bir kadınla gizli gizli telefonda konuşmuş, mesajlaşmışlar. Buluşup arabanın içinde bir şeyler yiyip içmişler. Eşim zina yapmadık, seni aldat e, aldatmış sayılmam diyor. Bu bir aldatma mı, değil mi? Bu yaptıkları haram değil mi? E, merak ettiklerimizdeki değerli hocalarımdan birine sorarsanız çok seviniriz demişler. Ya şimdi evli veya bekar bir erkeğin veya bir kadının kendisine nikah düşen yabancı bir kadınla veya kadını yabancı bir erkekle mesajlaşması, işte chatleşmesi, konuşması, buluşması, ondan sonra işte gizli kapaklı yerlerde kalması, bir otomobilde baş başa kalması dinen caiz değil. Yani böyle takrüb zina diyor Cenab-ı Hak. İlla zina etmek e, haram olması için zina etmek değil. Zinaya vasıta olan şeyler de haramdır. İşte bugün konuşurken yarın otomobilde bir arada olurken Öbür gün de başka bir işi yaparlar. Onun için zinaya vasıta olan her şey haramdır. Bunun adı yani chat iş, de olsa. Tabii. Adı ne olsa olsun. Yani siz telefonla başka bir kadınla konuşabilir misiniz? Konuşursunuz. Bir iş görüşmesi olur. Bir fetva soracaktır. Veya bir iş soracaktır. Bir problem soracaktır. Bir şey soracaktır. Yani insani ilişkilerde tam bunlarda bir sakınca yok. Ama siz yani e, cinsellik konuları konuşacak konuma gelirseniz hı hı. o zaman iş zinaya doğru gider demektir. O yüzden muhafaza yani Zina olmasa diyorsun. da zinaya vasıt olan söylem, yazı, bakışma, buluşma, bir mekanda bulunma e, haramdır.